Sabah namazının arkasından kaza namazları kılınır mı diye soracaktım. Peki hemen soralım hocamıza. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Hocam sabah namazının arkasından. <gülüyor> sabah namazının namazını önü arkası hiç fark etmez. Güneş doğuncaya kadar istediğiniz miktarda kaza namazı kılabilirsiniz. Ee, şu yanlış anlaşılabiliyor. İmsak vakti girdikten sonra en fazla kılabileceğiniz sünnet namaz iki rekattır nafile sünnet. Evet. Yani nafile namaz kılamazsınız imsakla güneş arasında sabah namazının sünneti dışında. Bunun haricinde efendim kaza namazı kılmanıza herhangi bir engel yok. İster sabah namazının farzından önce olsun, sonra olsun hiç fark etmez. Güneş doğuncaya kadar da istediğiniz miktarda Kaza namazı kılabilirsiniz. Nafile namazlarla kaza namazlarını etmek gerekiyor. Nafile namaz kılınmıyor. Evet. Sadece sabah namazının sünneti kılınır iki rekat olarak. Onun dışında istediğiniz miktarda kaza namazı kılabilirsiniz.